873 numaralı konu Hazreti Peygamber'in kendisini öldürmek isteyen adama yumuşak davranması. Evet, Hazreti Peygamber şişman bir kişi gördü. Peygamber onun karnına eliyle işaret ederek "Eğer bu yemek burada olmasaydı senin için daha hayırlı olurdu." dedi. O sırada Hazreti Peygambere bir başka adam getirilerek "Bu seni öldürmek istiyordu." denildi. Hazreti Peygamber "Sakın korkma. Eğer sen beni öldürmek istesen dahi Allah seni bana musallat kılmayacaktı." dedi.